İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. E, bu haftada e, Bulut Yok Ben Varım e, yaz dönemi boyunca. Öyle tekli programlar yapıyoruz. Size her zamanki gibi iklim krizi konusundaki gelişmeleri, geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Yine Türkiye, her zamanki gibi Türkiye'den başlayıp dünyada olan gelişmelere doğru ilerleyeceğiz. WWF Türkiye'nin, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın bir raporu açıklandı. Dinar'ın doğal varlığı ve kömür tehdidi bölgede planlanan kömür madeni ve termik santralin olası etkili isimli bir rapor. Biliyorsunuz Afyonkarahisar'ın Dinar bölgesinde, Dinar ilçesinde kömür rezervi bulundu ve buraya hemen bir termik santral, 500 megawatt gücünde bir termik santral e, inşa edilmesi planlanıyor. E, bu konuda da büyük tepkiler var. E, çünkü aslında birkaç türlü var. Hem e, yerel e, habitatla ilgili e, şimdi anlatacağım. Ama onun da ötesinde Türkiye e, bütün dünyada e, kömürden ne zaman çıkacağı planlanırken yeni kömür santrali planlamak ne kadar e, akla ve mantı uygun e, orası bambaşka e, bir soru olarak duruyor. Ama Türkiye'nin e, birçok bölgesinde halen e, kömürlü termik santraller tehditleri e, devam ediyor. E, dediğimiz gibi bir tanesi de bunların Don Balıovasındaki e, kömür rezervinin bulunmasıyla e, Dinar ilçesinde Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki termik santral. E, bu konuda e, raporda Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Cemal Can, e, Cemal Can bilginin e, açıklamaları var. E, o da aynı şeyi aslında dikkat çekiyor. Dünyada e, kömürden çıkış, çıkışa yönelik adımlar e, hız kazanırken e, bu projenin e, ne kadar e, anlamlı ve mantıklı olduğunu e, sorguluyor. E, zaten bu hani e, ilk elden akla gelen bir şey. Diğer bütün faktörlerin bir kenara bıraksak bile e, kömürün e, küresel iklim değişikliğine yönelik e, katkısı e, ve artık e, enerji üretiminden tamamen çıkarılması planlanırken biliyorsunuz Avrupa'da 2030 yılında birçok e, hemen hemen e, Avrupa'nın bütün büyük ülkeleri e, Almanya dahil. E, Almanya 2038'de o da 2030'a çekti. Kömürden e, çıkışa e, hazırlanıyorlar, yavaş yavaş termik santralleri kapatıyorlar. E, Avrupa'da 2038'den ileride bir ülkede yok. E, Biz ise yeni rezervler bulmak ve yeni santraller kurmak e, yolunda e, ilerliyoruz. E, kömür santrali ve maden kurulması planlanan Dinard'a aslında ülkemizin en verimli tarım arazilerinden büyük mendeş havzasını besleyen. Ve nitelikli doğu, doğa koruma alanını karakuyu sazlıkları yalıyor. Burası büyük bir e, sulak alan. E, bu e, sazlıklarda 138 farklı kuş türünün kaydedildiğini söylüyor rapor. Nesli tehlike altında olan pasbaş patka ördeğine de bu bölgede e, yaşıyor. E, ve bunun e, etkilerinin kömür madeni ve termik santralin yaratıcı kirlilik ve e, aşırı su kullanımının bütün bölgeyi etkileyeceğini düşünülüyor Bu konuda raporda da son derece fazla bilgi var. Karakuyu sazlıklarının sunduğu 11 hizmet yani içme, suyu, tarımsal sulama, karbon tutma, rekreasyonel hizmetler gibi yıllık değerini hesaplamışlar. Ekosistem değerini 5.7 milyon avrodan fazla. Yani aslında astarı yüzünden pahalı olduğunu burada görüyoruz. Termik santral ve kül depolama alanları biliyorsunuz termik santral kendi başına sadece kendi bulunduğu alanı kirletmiyor veya havayı kirletmiyor büyük bir kül depolama alanına ihtiyaç duyuyor yani yanan kömürleri küllerini depolayacakları alanlar ve buna benzer alanlar bu alanlar 150, 154 hektar arazi normalde tarım yapılıyor burada tarım ve hayvancılık yapılan ve hesaplamalara göre karakuyu sazlıklarındaki mevcut su kullanımının %8'ini bu santral çekecek Kirletme dışında suyu çekmesi de çok önemli. Ve bu bölgedeki 10 bin kişilik nüfusun içme su ihtiyacına ve yine bölgede güzel bir mesire yeri var. Su çıkan mesire yeri buranın ihtiyaçlarına denk geliyor. Bütün bunu termik santrale aslında yutturmuş oluyoruz. Yani aklı ve mantığın dediğim gibi ötesinde işler hiçbir neresinden tutarsanız aslında... Tutarsız e, mantığın dışında bunların yapılmaması için de e, herkes uğraşıyor. E, yani aklı ve mantığı olan hiç kimse de böyle bir şeye girişmez. E, ikinci haberimiz yine yani aynı hep kömürden gideceğiz. Çünkü Türkiye'de gerçekten e, şu anda e, bir yandan e, iklim değişikliği konusunda e, hem kamu yönetiminin bir köşesinde Çalışmaları yeni biliyorsunuz emisyon azaltım taahhütü verecek e, cop 27 Kasım ayında Mısır'ın El Şeyh kentinde düzenlenen COP27'de yeni endisisini yeni emisyon azaltım taahhütünü vermesi gerekiyor. Bir yandan da ama e, bu e, yeni azaltımı e, mümkün kılmayacak e, çoğaltacak e, projelere e, gaz veriyor. Bunlardan biri de yı, yani bir, bir iki yıldır sürekli haberlerini verdiğiniz Akbelen Ormanı yani İkizköy, Muğla İkizköy'deki Akbelen Ormanı'na e, yapılması planlanan Yeniköy, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret e, AŞ'nin e, santrali. İkizköylüler burada büyük bir direniş gösterir. İkizköylüler ve onların destekçileri e, bu bir dava açtılar e, ve 8 Ağustos'ta üçüncü kez bu, e, burada bilirkişi keşfi yapıldı. E, bu keşfe karşı da keşfe e, birçok aslında hem e, yere yöre halkı katıldı. E, İki köy çevre komitesinin çağrısıyla. Onun dışında da keşfi CHP Muğla milletvekili Burak Erbay ve Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları, Muğla Ankara Atatürk ve e, Kütahya ve İzmir Barosu'na kayıtlı birçok e, yine çevre konusunda çalışan avukat, Bodrum ve Milas Belediyenin temsilcileri. E, TUMOP, Elektrik ve Ziyaret Mühendisleri Odası temsilcileri, Muğla Çevre Platformu temsilcileri, TEMA Muğla temsilcisi de gözlemci olarak katıldı. 7 saat sürmüş bu keşif. E, yani neyi keşfettiklerini de çok anlamak e, mümkün değil. Yani e, anlıyorum bir yasal olarak bu, bu prosedür işliyor ama e, sadece bakmakla bile e, anlaşılabilir bir şey bu. E, bu konuda Avukat İsmail e, Hakkı Atal e, buradaki en büyük... Dayanaklarının e, Zeytin kanunu Zeytincilik kanunu olduğunu söylüyor e, Şirket keşif boyunca Zeytin kanunu ilişkin hiçbir bilimsel Veya hukuki argüman sunamadı diyor İsmail Hakkı Atal çünkü, çünkü diyor imkansız e, Zeytin kanunu Bugün bizim için en önemli en büyük dayanağımız Ne kadar yönetmelik çıkarırlarsa Ve ne yaparlarsa yapsınlar e, zeytincilik kanununa e, aykırı bir e, şeydir. Bütün bu alan e, zeytinlerle dolu biliyorsunuz. Y yüzyıllık e, asırlık zeytinler var. E, diğer yandan e, şirket Akbelen Ormanı'nın yok edilirse Bodrum'un içme suyu kaynakları da buraya bağlı. Yok edeceği argümanımıza da hiçbir savunma getirmedi diyor. E, yani işte dediğim gibi e, yine e, yani aslında ne denir? Bazen boş konuşuyormuşuz e, gibi de hissediyorum. Çünkü boş konuşmuyoruz tabii ki. Burada gerçek bir şey var ama bunları konuşmamamız gerekir. Konuşmamız gereken e, aslında e, çok başka e, şeyler bulunuyor. Ama ne yazık ki biz bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. İnşallah e, önümüzdeki dönemde bunlar değişecek. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. E, Orpheus Peridis'inden e, Katimaou Krivisi dinliyoruz. Iklim Habercilerin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bir kısa müzik arası verdik. Akbelen Ormanından ve oradaki üçüncü keşif dava ile ilgili üçüncü keşiften bahsetmiştik. Şimdi bir de bu burada YK Enerji'nin ciddi iddiaları var. YK Enerji burada santral yapılması, santral kuracak kurmak istiyor. Onun kurmak için elinden gelen her şeyi yapıyor biliyorsunuz. E, fiilen zeytin ağaçlarını kesmeye kalktığı bir sürü şey yaptı. E, ve oradaki bölgedeki insanlar e, ve destek e, çevre konusunda gönüllüler orada olmasaydı bütün bunlar e, çok daha hızlı ilerleyecekti. Ama e, Allah'tan ki e, dünya işte böyle insanların gözü suyu hürmetine dönüyor diye düşünüyorum bazen. Ee, şöyle bir iddiası var YK Enerjinin bu santraller bu santral yapılmazsa eğer santrallerin üretimi yani durdurulursa bölge karanlığa boğulur ee, yani elektrik kesintileri olur diye şimdi yerel halkı veya e, çevredeki insanları e, aslında yanıltmaya çalışıyorlar buna karşı e, TUMOP e, elektrik ve makine mühendisleri Türkiye Makine e, Mühendisleri Odası e, Odası Birliği elektrik ve Makine mühendisleri odası e, bir açıklama yaptı. Ee, ve bu iddiaların tamamen e, yalan olduğunu e, açıkladı. Böyle bir e, aslında arasında bir ilişki olmadığını. E, kapsamlı bir analiz yapılmış. Yani öyle hani sadece şimdi benim söylediğim gibi yalan demiyor. E, Ege bölgesinin kurulu gücünü, Türkiye'nin genel kurulu gücünü ve Ege bölgesinin bu konudaki payını, yıllık elektrik tüketim ve üretimini, ülkenin 2001 yılı anlık azami, ...elektrik enerjisi ihtiyacını e, puant talep deniyor. Bunların hepsini irdelemiş. Ege bölgesindeki yeni elektrik santral projelerini ele almış. Aynı şekilde interconnecte sistem. Yani bütün biliyorsunuz elektrik üretim sistemleri birbirine bağlı artık. Öyle bir bölgenin elektriği bir yerden gelmiyor. E, YK Enerji bunu tabii ki çok iyi biliyor. Fakat insanların bilmediğine e, güveniyor ve e, bir tür... E, ...şey yapıyor, kandırmaca yapmaya çalışıyor aslında. E, ve e, Bütün bunları inceleyip çok kapsamlı bir analiz e, ve diyor ki e, bu analizde e, mühendisler e, bahsi geçen üst santralde birden üretim durdurulması durumunda bile e, hiçbir şekilde etkilenmez. Çünkü işte enterkonnekte bir sistem var. E, burada e, elektrik akışları son derece yükseliyor. ...iyi bir şekilde işlemeye de devam edebilir. Ee, şöyle diyorlar... ...burada yer alan bilgi ve veriler... ...Muğla'da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy... termik Santrali'nin elektrik üretimini durdurmaları... ...veya sonra erdirme veri halinde... ...durumun ger gerek yıllık toplam tüketim... ...gerek anlık ihtiyaç... ...ve gerekse elektrik şebekesinin sisteminin... ...işlerli açısından... ...Muğla ilini, Ege bölgesini ve... ...Türkiye'nin terkondekte sistemini olumsuz etkilemeyeceğine... ...işaret etmektedir. Yani bu konuda hiçbir şüphe olmadığını söylüyor... Ne yazık ki işte biz yine dediğim gibi biraz önce de söyledim. Bunlarla uğraşıyoruz. Aslında bizim uğraşmamız gereken daha temel sorunlarımız var. Bu hem yan yatağın Yeniköy ve Kemerköy santralleri hem de yeni yapılması planlanan termik santrallere asla ihtiyacımız yok. Kömürden çok hızlı bir şekilde çıkmamız mümkün. Yeline bir enerji zaten Hele bu bölgede biliyorsunuz Ege bölgesinde hem rüzgar hem güneş açısından çok büyük potansiyel var. Jeotermal çok iyi yine bir güç Ege bölgesinde. Bu bölgede rahatça bu santraller olmadan da yaşamak mümkün. Hiç bu konuda kimsenin kuşkusu olmasın. YK Enerji de bu yalanları devam etmesin diye söylüyorum. Ya da devam etse bile en azından işte hem bilim insanları hem uzmanlar, konunun uzmanları cevaplarını veriyorlar. Şimdi buradan yavaş yavaş dünyaya geçmenin zamanı COP27 geliyor biliyorsunuz. Yani taraflar arası iklim konferansı, taraflar arası konferans, bütün iklim mizakerelerinin döndüğü en önemli uluslararası karar alanı burası. Mısır'ın Şarmalişşeh kentinde Kasım ayında düzenlenecek. Ee, ve bu COP27 öncesinde de biraz e, tansiyon yavaş yavaş yükseliyor birçok açıdan yükseliyor e, bu konuda Mısır'a bazı e, eleş uluslararası eleştiriler var. ...Mısır'ın insan hakları ihlalleriyle e, anıldığını e, biliyoruz. Çok, so, çok sayıda düşünce suçlusu var e, ve birçok e, bu konuda e, uluslararası aktivist, yazar e, bir açık mektup da yayınladılar. E, yani Mısır e, bu yer için e, aslında çok doğru mu? Ve e, yani bunu göstermesi açısından e, buna layık olduğunu göstermesi açısından da... ...düşünce suçluların bir an önce Mısır'dan serbest, Mısır'da serbest bırakılmasını da istediler. Bir başlık bu ama daha çok başlık var. Bir tanesi de COP 27 öncesindeki hani artan tartışmalardan biri. Aslında bu hep olan bir tartışma ama COP 27'de biraz daha kuvvetli olacak gibi çünkü COP 26'da Glasgow'da düzenlenen konferansta bundan bir sonuç alınmamıştı. Burada çok önemli bir şey, bir biliyorsunuz gelişmiş ülkeler. Ee, gelişmekte olan veya e, kırılgan e, ülkelerin e, bu yeni e, sürde bir, bir yapıya geçmesi, iklim değişikliğiyle mücadele etmesi ve iklim değişikliğine uyum göstermesi için e, bir e, bütçe bir fon oluşturmuşları gerekiyordu. Bunun sözünü yıllar önce verdiler ve 2020 yılında aslında yani daha pandemi başladığında o yıl ertelendi biliyorsunuz e, zirve 100 milyar dolarlık bir verme para fon oluşturma taahhüdü vermişlerdi. Ve bunu COP26'da geçtiğimiz sene bile başaramadılar 2021'de. Şimdi 2022 Kasım'ında bunun tamamlanması mutlaka isteniyor. Mısır'da özellikle Afrika ülkelerinin de desteğiyle bu konuyu daha fazla gündeme getirmeye çalışıyor. Bence bunda son derece haklılar. E, ...gelişmekte olan ülkelerin e, bu konuda çaba sarf etmesini istiyor e, gelişmiş ülkeler ama kendi taahhütlerine yettirmiyorlar. Kaldı ki bu yüz milyar dolar tabii ki bunu aslında e, bu şeyi karşılayacak bir para da değil. Bu yüz milyar dolar büyük bir para değil. Böyle e, söyleyince çok büyük bir para gibi gözüküyor ama gerçekten bu iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğine mücadele için gelişmekte olan ülkelerin çok daha büyük fonlara ihtiyaçları var. E, zaten başlıklardan birisi de hem e, şimdi çok tartıştırmamaya çalışıyor. Birçok ülke özellikle Amerika burada başı çekiyor. Kayıp ve hasarlar başlığı aslında. Yani bu zamana kadar ki e, kayıp ve hasarlarının Tazmini yani bu tazmini de tazminatı da yine iklim değişikliğine uyum ve kendi altyapılarını güçlendirme ve geçim kaynaklarının iklim nedeniyle oluşan geçim kaynaklarındaki zararın giderilmesi ve tabi iklim kriziyle mücadele. Ama tabii ki zaten bu ülkeler son derece aslında emisyonlar bakımından da çok az sorumlu ülkeler. Küresel nüfusun yüzde on ev sahipliği yapan dünyanın en az gelişmiş 46 ülkesinden bahsediliyor. Ve dünyanın yıllık karbon emisyonu sadece yüzde birinden sorumlular. Yani bunlar hani iklim adaleti tartışması iklim adaleti başlığı altında aslında sık sık konuşuyoruz. Bunlar hani bu şeyden tarihsel olarak da çok az sorumlular ama sonuçlarından iklim krizinin son derece kötü etkileniyorlar. Ee, zaten önümüzdeki yani geçtiğimiz dönemde de bütün e, aslında iklim krizinin e, Türkiye'de dahil olmak üzere orman yangınlarıyla, kuraklıklarla, sellerle nasıl hem kentleri özellikle daha az gelişmiş ülkelerdeki kentleri vurduğunu, tarımı nasıl tarım alanlarının nasıl verimi düşürdüğünü gördük ama ilginç bir şekilde tabii ki şeyi de gördük gelişmekte olan gelişmiş olan ülkeler de aslında iklim krizinden bu kadar etkileneceklerini düşünmüyorlardı güçlü alt yapılarıyla bulundukları aslında coğrafi konumla kuzey yarımkürenin daha görece ısınmanın daha az etkilediği alanlarda yaşamaları dolayısıyla ama sonuç öyle olmadı o e, biliyorsunuz Almanya'ya büyük bir sel vurdu Belçika'yı vurdu e, Yunanistan'da büyük orman yangınları e, Kanada'da büyük orman yangınları yani gelişmiş gelişmiş ülkelerinde çok ciddi etkilendiğini. Aslında gördük e, 55 ülkeden oluşan iklime karşı savunmasız forum grubu var bunun danışmalarından salamül huk e, bu şöyle demiş bu kritik bir dönem işte uzun süredir bu şeyden etkileniyoruz bu durumdan ve bunun hakkında konuşuyoruz ama şimdi zengin ülkeler de etkileniyor. Yani görüyorsunuz sonuçları diye yani o yüzden gelişmiş ülkeler tabii ki burada çok daha büyük bir sorumluluk düşüyor ve bu COP27'ye kadar veya öncesinde ama en azından COP27 yani Kasım ayında bu fonun toplanması ve bunun ötesinde kayıp ve hasar konusunu da bir asıl talep iki yıllık bir diyalog başlatma talebi vardı. E, bu konuda COP26'da aslında kabul edildi ama bu konuda bir e, adım atılmadı. Halen bir fon oluşmuş durumda değil. E, konunun COP27'de çok güçlü bir şekilde ele alınacağını e, düşünüyorlar. Bunun için uğraşıyorlar. E, ve e, orada sıkı tartışmalar yani paranın nereden geleceği bu kayıp vasarlar konusunda nasıl dağıtılacağı ve hatta iklim kaynaklı kayıpları nasıl tanımlanacağı konusunda ...önemli tartışmalar olacak gibi COP27'de... ...önümüzdeki süreçte bunları konuşmaya... ...devam edeceğiz... Ee, ...şimdi bir yine müzik... ...arası verelim... Ee, ...çok sevdiğim bir film yeni e, oynadı aslında... ...What Life adıyla da oynuyor... ...Drunk adıyla da oynuyor... ...hatta Another Round adıyla da oynadı... Ee, ...çok e, filmin müziği... ...ve son sahnesi çok güzel... ...çok güzel bir dans sahnesi var... Met Mikkelsen'in e, eski bir dansçıymış zaten... Ee, ...onun e, film müziklerinden What a Life şarkısını e, Scarlet Pleasure'dan dinliyoruz. Herkese tekrar merhabalar. E, bu yarım saat yapacağız e, bu yayını yine. Ondan sonra müzikle devam edeceğiz. Onun için bir kısa bir zamanımız kaldı. 3-4 dakikalık hemen onu da bir iki haber daha aktarmaya çalışayım. E, biliyorsunuz ABD ile Çin arasında büyük bir gerilim de yaşanıyor şu anda... ...Tayvan'ı ziyaret etti. Çünkü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve bu, bunu e, Çin'de protesto etti. Hatta biraz böyle e, hareketli, askeri hareketlenmeler bile oldu. Bu gerilimin aslında iklim konuzu, konusunda da e, müzakereleri çok etkilemesinden korkuluyor. Hatta biraz etkilemiş durumda. E, çünkü... Yani Çin iklim krizi tartışmalarından çekilip çekilmeme gibi bir şey de var. Ben onu beklemiyorum aslında dünyada da çok beklenmiyor. Fakat yine işte COP27'ye giderken e, bu, iki, bu iki ve dünyanın en büyük iki karbon e, üreticisinden, karbon yayıcısından bahsediyoruz aslında. E, tabii ki karbon yoğunluğu Amerika'nın çok daha yüksek ama Çin'in de devasa bir nüfusla e, dünya emisyonunun, e, karbondioksit emisyonunun yüzde kırkını salıyor bu iki ülke. ...ve ikisi arasındaki müzakereler... ...KOP 26'nın öncesinde... ...iklim konusunda giderek yoğunlaştı... ...aslında ilerleme de var... ...ve bu bir aksamanın... ...son derece kötü etkileyeceğine inanılıyor... ...bu konuda herkes çok tedirgin... ...aslında... ...bu konu önümüzdeki günlerde... ...daha çok konuşacağız... ...umarım bir çatışmaya... ...bir çatışmaya dönüşeceğini yine sanmıyorum ama... ...o gerilim... ...iklim konusundaki müzakereleri de etkileyebilir... ...aslında... ...şunu görüyoruz... Ee, Ukrayna, yani ...Rusya'nın Ukrayna işgalinde de... ...aynı şey oldu... ...dünyadaki bu tür gerilimler, çatışmalar falan... ...yani gerçekten hani ilk başta... ...Türkiye için söyledim ama dünya içinde... ...dünyanın ne sorunları var... ...insanlığın ne sorunları var ve... E, ...ne yazık ki ülkeler ve yöneticileri... ...nelerle uğraşıyorlar... E, ...gerçekten inanılır gibi değil... E, ...savaşlar ve gerilim... E, ...herkes her şeyi etkilediği gibi... ...insani büyük travmalar, trajediler... ...yarattığı gibi... Uzun vadede de iklim konusunda da iklim mücadelesi konusunda da son derece e, olumsuz bir etki bırakıyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 16. amacı da biliyorsunuz barış ve adalet. Yani bu barış e, her zaman en güçlü şekilde aslında yukarıda tutulması gereken bir talep. Ve bu konuda mutlaka çok daha e, fazla mücadele etmek gerekiyor. Gerçekten de savaşların, çatışmaların olduğu bir yerde iklim tartışmaları gayet anlamsız bir hale geliyor çünkü biz uzun vadede orta ve uzun vadede insanlığı koruyacak bir şey yapmaya çalışırken kısa vadede birbirimizi öldürüyoruz insanları canını alıyoruz doğayı tahrip ediyoruz yani bu inanılır gibi bir şey değil İnşallah insanlık ve uygarlık bütün bunların içinden bir şekilde çıkacak buna olan inancımızı da her zaman korumamız gerekiyor bu haftalık da bu kadar. Haftaya e, görüşmek üzere iklim habercilerinde tekrar buluşmak üzere e, herkese e, iyi hafta sonları diliyorum.